Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Esalatu ve selamu aleyke ya seyyidil evveline vel ahirin Ve ila cemmi el enbiyayı vel mürselin Ve ila cemmi el evliyayı Elhamdülillahi Rabbil alemin Daha önce hep beraber Allah'ın kelamını Kur'an'ı anlamaya çalıştık Hep beraber Allah nasip etti Ramazan ayında bunu tamamladık. Bundan sonra dedik, dinimizi öğreneceğiz inşallah. Dinimizi, dini nasıl anlamıştık? Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize nasıl anlatmıştı? Cebrail Aleyhisselam dinimizi nasıl bize öğretmişti? Bunun için bir giriş yapmak gerekir önce. Önce o girişi hep beraber yapalım. Eğer girişi anlamazsak, sonrasını da tam olarak anlamamız mümkün değildir. Eğer girişte, başlangıçta neyi öğrenmeye çalıştığımızı, nasıl öğrenmemiz gerektiğini, kimden öğrenmemiz gerektiğini Öğrenince neler kazanacağımızı, öğrenmezsek neyi kaybedeceğimizi önce öğrenmemiz lazım. Bütün bunları başlarken öğrenmemiz lazım. Neye başlıyorduk? El-Esmaül-Husna Allah'ın güzel isimlerini, en güzel isimler Allah'ındır. Allah'ın en güzel isimlerini hep beraber anlamaya çalışacaktık. Bunun için bir giriş gerekiyor önce. Neden öğrenmemiz gerekir? Önce o meşhur Cibril hadisini söyleyeyim. Sahabe buyurmuştu. Biz açık bir alanda oturuyorken beyaz elbiseli biri geldi. Hiç kimse onu tanımıyordu. Aynı zamanda üzerinde yolculuktan da bir eser görünmüyordu. Geldi, Resulullah Efendimiz'in karşısında oturdu. Dizleri dizlerine değecek kadar yaklaştı ona. Sonra başladı Resulullah Efendimiz'e soru sormaya. Yalnız ilginç bir durum vardı. Hem soru soruyor... Hem de Resulullah Efendimiz Ali Aleyhissalam ona cevap verince onu tasdik ediyordu. Normalde soru soran evet, cevabını alır, bekler ya da gider. Ama bu hem soru soruyor bir de cevabı alınca evet onu tasdik ediyor. Doğru söylediniz. Deyip onu tasdik ediyor. Sorulardan biri imam nedir? İkincisi İslam nedir? Üçüncüsü, ihsan nedir diye sordu. Bunlar din demektir. Dinimiz, imandan, İslam'dan, ihsandan ibaretmiş. Bu üçünün bütününden ibaretmiş. Eğer bu üçünden bir tanesi eksik olursa, o din olmaz. Dinin bir parçası olur. Din olmayınca, o kişi kendini dindar zanneder, dini var zanneder. Oysa ki dinin bir parçasını anlamıştır veya iki parçasını anlamıştır. Allah parçalanmış bir dini kabul etmez buyurdu. Yani hem iman edecek hem İslam'a girecek teslim olacak hem de evet, ihsan sahibi mühsin olması gerekir. Yani ihlaslı olması gerekir. Eğer ihlası olmazsa, ne imani kabul edilir, ne de İslami, ne de ibadeti. İhlas yok çünkü. Evet, Cebrail aleyhisselam, Resulullah Efendimiz'e soruyor, gelin Cebrail aleyhisselamdır, sahabe kimse tanımıyor yalnız. Bir insan suretinde gelmiş, soruyor, Evet, Ya Resulallah, iman nedir? Resulullah Efendimiz diyor buyurdu ki, iman, senin Allah'a iman etmendir, meleklerine iman etmendir, Allah'ın likasına iman etmendir, yani Allah'a kavuşmaya, vasıl olmaya iman etmendir, Allah'ın Resullerine iman etmendir, bir de ölümden sonra dirilmeye, dirilip hesap vermeye iman etmendir dedi. Evet. Dur gelen zat, o beyaz elbiseli zat Resulullah Efendimiz'e evet, evet. doğru söylediniz dedi. Sonra İslam nedir diye sordu. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam İslam Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan Allah'a abd olmandır dedi. Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan Allah'a abd olman. Farz olan namazı kılman farz olan orucu tutman Farz olan zekatı vermedir, dedi. Evet, o zat bir daha doğru söyledim, dedi. İhsan nedir, diye sordu. Evet, Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam, İhsan, Allah'ı görüyormuşçasına ona abd olmandır. Sen onu görmüyorsan da onun seni gördüğünü bilmendir. Bilip bunu tadarak Allah'ın huzurunda ona kulluk yapman, Abdiyet yapmandır. Hayatını Allah'ın huzurundaymış gibi yaşamandır yani. Evet o zat diyor doğru söylediniz dedi. Sonra kalktı. Evet, yürümeye başladı. Sahabe Resul Efendimiz'e bakıyor tabii. Diyor Resul Efendimiz buyurdu ki onu bana getirin. Sahabe çıktı dağıldı. Adam yok olmuş. Diyor, buyurdu ki bu gelen evet, Cebrail'di. Size dininizi öğretmeye gelmişti. Demek ki dinimizi öğrenmemiz için imanı, İslami, ihsanı evet. bilmemiz gerekiyor. Bunların bir bütün olduğunu, birbirinden ayrılmaz dinimiz olduğunu anlamamız gerekir. Resulullah Efendimiz'in iman nedir sorusuna evet. Allah'a iman etmendir. Allah'a iman edebilmek için Allah'ı tanımak lazım. Eğer Allah'ı tanımazsak nasıl iman ederiz, edebiliriz ya da? Kendi kendimize bir şeyler hayal ederiz. Allah böyledir deriz. Allah'ı hiç ona yakışmayacak sıfatlarla kendimize göre vasıflandırırız. Onu Allah zannederiz. O Allah değildir. O bizim kendi kendimize, gönlümüzde vehmettiğimiz putumuz olur. İbadet yaparız, ibadetimizi Allah'a yaptığımızı zannederiz. Oysa ki ibadet ettiğimiz, kendi gönlümüzde hayal ettiğimiz putumuzdur. O Allah değildir. Senin Allah'a abd olabilmen için önce Allah'ı tanıman lazım. Nasıl? Allah'ın kendini tanıttığı gibi. Allah Kur'an'da, kitabında kendini nasıl tanıtmışsa öyle tanırsan Allah'a abd olma imkanın olur, ihtimalin olur. Yoksa sen Allah'ın kendini tanıttığı gibi tanımazsan ne yaparsın? Hayal edersin, vehmedersin, zan edersin. Senin o zannettiğin Allah değildir. Onun için ayet-i kerimede buyurdu zan ilimden hiçbir şeyde değildir. İlim evet Allah'ın bildirdiğidir. Gerisi, gerisi zandır. Senin zanın olur. Zanlı Allah elimden kabul etmez. Bilmekten kabul etmez. Kul ne kadar Allah'ı bilir, tanırsa o kadar da kendini bilmiş, kendini tanımış olur. Hayati anlamış olur. Zaten şu andaki durumumuz Allah'ı bilmediğimiz içindir, anlamadığımız içindir. Dolayısıyla kendimizi de bilmediğimiz, tanımadığımız içindir. Hayatın bir imtihan olduğunu, Allah'ın bizi neye gönderdiğini anlamadığımız içindir. İş, konuşmaya gelince herkes mutlaka söyler. Ben Allah'ın kuluyum. Ben Allah'ı kabul ediyorum. Hayat bir imtihandır. Dünyanın bir imtihan yeri olduğunu kabul ediyorum der, diliyle bunu söyler. Aklı da bunu kabul etmiştir. Ama aklın kabul etmiş olması onu imanlı yapmaz. İlmin iman olabilmesi için kalbin tasdiki gerekir. Dili söyler, kalbi tasdik etmemiştir. Dolayısıyla ilmi imana dönüşmemiştir. Biri bir şeyi öğrendiğinde, eğer aklı onu kabul ettiyse, hafıza onu kaydeder. Bu doğrudur diye onu kaydeder. Ama bu imana dönüşmemiş. İmana dönüşmesi için onu geniş geniş açıp anlaması gerekiyor. Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür bülün için gerekiyor. Onu açıp anlayınca, hep burada bunu anlamaya çalışıyoruz. Allah'ın ayetlerini anlamaya çalıştık. Bundan sonra Rabbimizi tanımaya çalışacağız. Nereden tanımaya çalışacağız? Allah'ın kitabından, Kur'an'dan, yani Allah'ın vahyinden, Allah kendini nasıl tanıtmışsa, Allah'ın en güzel isimlerinden, Esma-ül Hüsna'sından yani. Ne zaman ki, Allah'ın bir ismini, esmasını aldık, tanıdık. Hep beraber anlamaya çalıştık. Allah kendini o isimle nasıl isimlendirmiş, vasfetmiş, tanıtmışsa öyle tanıdık. Bunu anlamış olduk. O zaman bu bilgi bu sefer gönöle iner, kalbe iner. Kalbe inince imana dönüşür. İmana dönüşünce ne olur? İmana dönüşünce iman sevmek demektir. Sevgiye dönüşür. Muhabbete dönüşür. Allah'ın o ismini sevmiş oluruz, severiz. Sevince o ismin nuru, o ismin muhabbeti bizi kaplar. Bizi kaplayınca o isim evet, bizde tecelli etmiş olur. Allah'ın o güzel ismi bizde tecelli etmiş olur. O isimde Allah'a halife olmuş oluruz. Yeryüzünde Allah'a halife olmuş oluruz. Çünkü Allah insanı yeryüzüne halife olarak yaratmış. Onun için ayet-i kerimede buyuruyordu, yeryüzünde bir halife yaratacağım. Meleklere secde emrini verirken, evet, halifeye secde emri vermişti. Biri Allah'ı tanımadan, isimlerini bilmeden, anlamadan, o isimler onda imana dönüşmeden, ahlaka dönüşmeden, o Allah'a nasıl halife olur, nasıl halife olabilir? Böyle bir şey mümkün değildir. Bu durumda o dinden, imandan, Allah'tan hiçbir şey anlamamış demektir. Allah'ı tanımadan. Onun için yolun en başındayken bile bütün kardeşlerimize neyi söyledik? Evet. Herkes Esma ul Hüsnayı ezberlemelidir dedik. Bu toptan olan imandı. Toptan. Evet. Allah'ın 99 ismini okudu. ...manalarını anladı... ...ben buna iman ettim dedi... ...bu başlangıç noktasıydı... ...daha yeni başladı... ...bundan sonra bunu açacak ...hep beraber... ...Allah'a... ...Allah'ın... ...isimlerine iman edeceğiz inşallah... ...müşrikler de Allah'a... ...iman ediyor... ...kendine göre... ...Yahudiler de... ...Hristiyanlar da iman ediyor... Kimse Allah'ı inkar etmiyor. Kimse Allah'ın zatını inkar etmiyor. Kim söylüyor bunu? Allah söylüyor. Ne buyurdu? Müşriklere sorsan, desen ki onlara gökleri kim yarattı? Allah diyecekler. Yeri kim yarattı? Allah diyecekler. Yağmuru kim yağdırıyor? Allah diyecekler. Size rızkı kim veriyor desen? Allah diyecekler. Söyle onlara o zaman nasıl böyle saptırılıyorsunuz? Allah'ın zatını kimse inkar etmiyor yani. Ne müşrik, ne Yahudi, ne Hristiyan. Neyi inkar ediyor o zaman? Allah'ın sıfatlarını, isimlerini inkar ediyor. Sıfat, isim, evet fiil, bunlar nedir hep beraber anlayacağız inşallah. evet Allah'ın sıfatlarını inkar ediyor. Müşrikler Allah'ın Rahman ismini kabul etmiyor. Yani dünyada, yeryüzünde biz hayatımızı yaşarken Allah buna müdahale etmez, etmemelidir der. Şu anda müminlerin düştüğü, evet, durumu izah eder bu. İşini yaparken sanki Allah o işe müdahil değilmiş gibi. Sanki Allah o işte. Herhangi bir emri, hükmü yokmuş gibi davranır. Allah'ı gögün Rabb'i olarak kabul eder. Ahiretin Rabb'i, cennetin, cehennemin Rabb'i olarak kabul eder. Dünyadaki hayatının Rabb'i olarak kabul edemiyor. Kabul edemiyor. Niye? Niye? Bilmiyor, tanımıyor ondan. Bilse, tanısa Allah'ın her anda hayata nasıl müdahale ettiğini, nasıl yarattığını bilse... İman edecek. Buna iman etmemiş. Onun için Allah buyuruyor de ayet-i kerimede onlara bir nimet geldiğinde Rabbim bana ihsan etti, ikram etti derler. Buna sevinirler. Onlara bir musibet geldiğinde Rabbim bana ihanet etti der. Rabbim beni umursamadı der. Beni unuttu der. Evet, onlar Allah'a tek taraftan kulluk yaparlar. Yarım kulluk yaparlar dedi. Bir şeyi ille de dilimizle söylemek gerekmiyor. Allah bizim açıkladığımızı da bilir, gizlediğimizi de bilir. Nimet geldiğinde seviniyorsak, Allah'a şükrediyorsak, musibet geldiğinde feryat edip isyan ediyorsak, Evet ne demiş olduk? Ben bunu hak etmedim. Allah'ın bana yaptığı bir bu muamele yanlıştır demiş olduk. Allah'a tek taraftan kulluğu kabul ediyoruz. Oysaki hayat bir imtihan, baştan sona bir imtihan. Her anda bir imtihan vardır. Allah buyurdu: "Sizin hayır bildiklerinizde şer, şer bildiklerinizde hayır olabilir." Siz bilmezsiniz, Allah bilir dedi. Allah bir nimeti ikram ettiğinde, evet, o zaten hayırdır görünüyor. Ona şükrediyoruz. Ama bir musibet geldiğinde, musibetin hayri mutlaka o şerrin içindedir. O şerrin içinde mutlaka bir hayır vardır. Hiçbir şer tamamen şer değildir. Arkasında hayır vardır. Acaba hayırdaki hayır mı büyüktür yoksa şerdeki hayır mı büyüktür? Hangisi daha büyük? Şerdeki hayır daha büyüktür. Ama biri Allah'ı anlamamışsa, imtihanı anlamamışsa, Hayrı ve şerri kendine göre anlayıp kendine göre hüküm verir. Bu şerdir, bu da hayırdır der. Peşin eğer bir şeyi kabul etmiş almışsa ona Hayır der ama o zahiri olarak görünüyorsa hayır olarak kabul eder ama hayrı peşinen görünmüyorsa o hayır manevi ise onu göremiyor onu kabul edemiyor. Evet mesela Allah'ın bir ismi üzerinden söyleyelim. Allah sana bir musibet verdi, bir sıkıntı verdi. Bunun karşılığında neyi kazanıyorsun? Allah senin neyi kazanmanı murat etmiştir? O mutlaka hayırdır. Önce apaçık olan bir şey vardır. Allah buyurdu ayet-i kerimede, eğer musibete sabrederseniz, Allah sizinle beraberdir. Allah sabredenlerle beraberdir buyurdu. Bir kere sabrettiğin için Allah'ın beraberliğini kazandın mı? Allah sabredenleri sever buyurdu. O sabrın karşılığında bu Allah'tandır. Rabbim beni böyle imtihana tabi tutmuş, onun bir muradı vardır ve mutlaka bu hayırdır deyip sabrettiğinde bir de Allah sabredenleri sever, o sabrın karşılığında Allah'ın sevgisini kazandım. Yeryüzünde, dünyada, hayatta, kainatta Allah'ın sevgisinden daha kıymetli, daha değerli, daha güzel bir şey var mıdır? Neyin karşılığında kazanıyorsun? Sabrın karşılığında. Evet, Resulullah Efendimiz buyurmuştu aleyhissalatü vesselam. Müminin haline şaşılır. Allah nimeti verdiğinde şükreder, kazanır. Musibet verdiğinde de o sabreder, kazanır. Hayatı bütünüyle kazançladır. Nimet gelince sabre şükreder, musibet gelince sabreder. Zaten bunu böyle yapmazsa, ne buyurdu Resulullah Efendimiz? İmanın yarısı sabır, yarısı şükürdür. Şükür etmek, evet, kolaydır. Bizim anladığımız kadarıyla kolaydır. Ama nimetin şükrü cinsiyle yapılmalıdır. Yoksa Ya Rabbi şükür demek, şükür değildir. Ama iş sabretmeye gelince, eğer isyan ediyorsa biri, itiraz ediyorsa, feryat ediyorsa imanının yarısı gitti demektir. Allah'ın isimlerini neden öğrenmemiz gerekir? Öğrenirsek neyi kazanırız, öğrenmezsek neyi kaybederiz? Belki hayatın sebebi, yaratılış sebebimiz Allah'ı bilmek, tanımak. İsmaul Hüsna'yı öğrenmek, ta'lim etmek, aynı zamanda onu üzerimizde göstermek desek doğru olur. Eğer birinin üzerinde Allah'ın isimleri görünüyorsa tecelli etmişse o Hazreti insan olmuştur. O Allah'a yeryüzünde halife olmuştur. Yoksa hayatının gayesini anlamamış demektir. Evet. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Resulullah Efendimiz'in vefatından sonra sahabe Hz. Ayşe annemize soruyorlar. Bize Resulullah Efendimiz'i anlatır mısınız diye sorduklarında buyurdu ki o da herkes gibi insandı. Evet. Allah ona Resulullah Efendimize de ki ben de sizin gibi bir beşerim. Ena beşerun mislukuk. Sizin gibi bir beşer. Evet. Hazreti Aişe buyurdu. O da sizin gibi bir insan, bir beşerdi. Ama Allah'ın bütün güzel isimleri Esmaül Hüsna'sı kemal derecesinde üzerinde tecelli etmişti. Allah'ın bütün güzel isimleri onun üzerinde tecelli etmişti en kamil manada merhamet eden, rahman olan, rahim, kerim, affeden, koruyan, muhafaza eden, sabır sahibi. Allah meleklere yeryüzünde bir halife yaratacağım, onun yeryüzüne halife kılacağım dedi. Melekler dediler ki, قَالُوا اَتَجْعَلُوا fiha." Men fiha ve yesfiku dima. Melekler dediler ki ya Rabbi sen yeryüzünde kan dökecek, fesat çıkaracak birini mi yaratıyorsun? Böyle birini mi yeryüzünde halife yapacaksın dediler. Nasıl söylediler bunu? Neden söylediler? Daha adam yaratılmamış, daha ruh nefhedilmemiş. Evet, biraz önce söylediğim bilgiyle bildiler. Allah onu söyleyince yeryüzünü de gösterdi, halifeyi de gösterdi, insanı da gösterdi. Onlara nasıl yeryüzünde fesat çıkarıp kan döktüklerini de gösterdi. Hepsini birden gösterdi onlara. Evet, Allah'ın konuşması böyledir. Kelamı böyledir çünkü. Evet, melekler devam etti. Ve nahnu nusabbihu bihamdike ve nuqaddisu biz seni hamdinle tesbih ediyoruz dediler. Senin bu yarattığın insan, Adem, insanlar yeryüzünde fesat çıkarıp kan dökecek. Eğer sen bunları seni tesbih etsin, sana hamd etsin diye yaratıyorsan biz zaten hamdinle seni tesbih ediyoruz. وَنُقَدِّزُوا لَكَ Seni takdis ediyoruz. Senin noksan sıfatlardan evet, münezzeh kılıyoruz. Senin Subhan olduğuna biz iman etmişiz zaten. Yani biz insandan daha layığız gibi, halife olmaya daha layığız gibi. Evet. Allah buyurdu ki: "Kale inni a'lemu ma ta'lemun." Evet, Allah buyurdu ki onlara "Benim bildiklerimi siz bilmezsiniz." Ben sizin bilmediklerinizi, bilemediklerinizi biliyorum. Şu anda sizin bu konuda bilginiz yok, onun için böyle konuşuyorsunuz yani. Ama benim bu yarattığım insan halife olmaya layıktır. Allah gerekçesini beyan edecek. Neden halife olmaya layıktır? Neden insan, meleklerin, cinlerin, bütün varlığın secde etmesine layık bir varlıktır? Allah onu beyan ediyor. وَعَلَّمَا عَدَمَا الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا Allah bütün isimleri Adem'e talim ettirdi. Evet. اَلَّمَا عَدَمَا الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا Bütün isimleri Adem'e talim ettirdi. Bu isimler hangi isimlerdir? Bu isimler Esmaül Hüsna'dır. Allah'ın isimleridir. Allah'ın bütün isimleri evet. Adem'de tecelli etti. Yani Allah'ın Rahman ismi, Rauf ismi, Rahim ismi, Kerim ismi, Alim ismi, Afu ismi, Gaffur ismi, Tevvab ismi Esmaül Hüsna hepsi evet. Ademe tecelli etti. Bu isimler meleklerde var mı? Yok. İnsandan başka hiçbir mahlukatta Allah'ın bütün isimleri yoktur. Bütün isimler deyince yani o 99 Esmaül Hüsna yoktur. Bir tek insanda vardır. Bir tek insan böyle bir vasfa sahiptir. Mesela zahiri olarak melekler yemezler, içmezler. Bu durumda Allah'ın rızak ismini tanıyamazlar. Günah işlemezler. Allah'ın afu ismini, gafur ismini, gafar ismini, tevab ismini hiçbir zaman anlayamazlar, tanıyamazlar. Tanıyabilmek için günah işlemesi gerekiyor. Günah işleyecek, tevbe edecek, Allah affedecek, mağfiret edecek. Allah'ı o ismi kendi üzerinden tanıyacak çünkü. Evet. Allah Adem'e bütün isimleri talim etti. ثُمَّ اَرَدَهُمْ عَلَى الْمَلَا۪يكَةِ Sonra onları meleklere arzetti Allah. Neyi arzetti? Allah'ın arzettiği neydi? Evet. Alimlerimiz bütün isimleri dedi, bütün eşyayı gösterdi ya da eşyaların bir kısmını gösterdi. Evet, her biri kendine göre böyle bir şey söylediler yalnız. Allah'ın neyi arzettiğini evet söyleyeceğim şimdi. Ve kâle en bi, uni bi esma'i haula. Allah buyurdu ki onlara in kuntum sadikin. Eğer siz doğru söylediğinizi düşünüyorsanız gerçekten evet bu insan eğer halife olmaya layık değilse bu isimleri şunların isimlerini bana söyleyin. Bana haber verin. Feqale evet, en bi'uni bi esma'i haula. Şunların ismini bana söyleyin. Evet, şunlar derken Allah neyi kastetti? Sünme aradahum alal malaike. Allah'ın bu arz ettikleri canlıydı yalnız. Canlı varlıktı. Nereden alıyoruz onu? Evet, sünme aradahum. Eğer cansız varlık olsaydı Allah ne buyurdu? Ve allem Adam el esmae kulleha ne demesi lazım o zaman? Sünme aradaha demesi lazım Cansız olsaydı sonra Allah onları adı meleklere arz etti demesi gerekirdi. Ama deyince evet, arz ettikleri canlıdır yalnız. Canlı neyi arz etmiş canlı olarak? Adem'deki Allah'ın isimlerini arz etti. Allah'ın tecelli ettiği isimleri Adem'in üzerinden canlı olarak arz etti. Bunu söyle dedi. Bunların isimlerini söyleyin. Bunların ne olduğunu biliyorsanız. Evet. Buna karşılık melekler ne cevap verdi? قَالُوا سُبْحَانَكَ la اِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا. Dediler ki, sen sübhansın ya Rabbi. Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Ne demek? Bir an için sanki melekler Hazreti Adem insan Allah'a halife, layık değilmiş gibi, o halifeliği hak etmemiş gibi bir düşüncede bulundular. Biz daha layıkız diye bir fikir görünüyor burada. Evet, sen yanlış yapmaktan, yanlış irade etmekten münezzehsin dediler. Hemen anladılar yanlışlarını. Siz, senin bize öğrettiğinden başka bizim bir bilgimiz yoktur ya Rabbi dediler. Sen bize neyi öğretmişsen biz sadece onu biliyoruz. Sen bize hangi isminle tecelli etmişsen, hangi isimler bizde varsa biz sadece onu bilebiliyoruz, onu biliyoruz. Bizim bundan başka bir bilgimiz, bir ilmimiz yoktur dediler. Adem'i tanıyamadık yani, anlayamadık, kendi üzerimizden Anlamaya çalıştık, anlamadık. Evet, sen eksik yapmaktan, yanlış yapmaktan münezzehsin, sen sübhansın. İnneke ente alimul hakim. Evet, muhakkak ki alim ve hakim olan sensin. Her şeyi bilen sensin. Her işinde hikmet sahibi olan sensin dediler. Evet, kâle ya Adem. Allah bu sefer Adem'e hitap etti. Ya Adem dedi enbihum bi, bi esmaihim. Bunların isimlerini evet onlara haber ver dedi. Bu senin üzerinde tecelli eden isimler nedir? Onlara haber ver. Ve lemma enba'ahum bi, es bi esmaihim ne zaman ki Hazreti Adem o isimleri onlara haber verdi. Qale elem aqul lekum Evet, Allah buyurdu ki ben size evet. demedim mi? Ben size söylemedim mi? İnni a'lemu gaybe semavati vel evet Göklerin ve yerin gaybini bilen benim demedim mi? Ve <gülüyor> a'lemu evet Sizin açıkladığınız şeyleri de bilirim Ve ma kuntum tektumun Sizin ketmediğiniz, gizlediğiniz şeyleri de bilirim demedim mi? Ve kulna lil malaiketi sucudu li Adem. Evet işte o zaman o vakit biz meleklere Adem'e secde edin dedik. Fesecdu illa iblis. Melekler Adem için hemen secde ettiler. İblis hariç. İblis secde etmedi. Eva ve stekbere. İblis secde etmemek için direndi ve kibirlendi kibirlendi kibrinde direndi vekane el kafirin ve kafirlerden oldu Evet Nasıl ki melekler Hazreti Adem'i bilmedi, anlamadıysa evet. cinler de anlamadı Diğer mahlukat da anlamadı. Ama ne zaman ki Allah onlara Adem'i gösterdi, evet. hepsi ona secde etti, iblis hariç. Bunun da bir sebebi vardır. Allah evet. bunda bize neyi öğretiyor? İblis gibi yapmayın. Kıymetinizi, değerinizi bilin. Ama siz kıymetinizi nereden bileceksiniz? Nereden meleklerin secde ettiği varlık olacaksınız? Allah'ın isimlerinden El Esma'ul Husnadan yani Allah en güzel isimler Allah'ındır buyurdu El Esma'ul Husna Evet Allah'ındır En güzel isimler demek yeterli değildir Hep kelime böyle kullanıldığı için böyle kullandın Ama izah ederken bunu evet, böyle söyleyemiyoruz Ne dememiz lazım? En güzel isimler değil Tek güzel isimler dememiz de lazım. Allah Rahman ve Rahim'dir. İnsan da Rahman ve Rahim olur mu? Olacak. Olmazsa olmaz. Ne kadar aklımızın aracağı şekilde anlarsak sonsuz bir deryadan bir damla misali. Allah'ın rahmeti sonsuz bir deryaysa, kurun ki, evet bir damladır. Ama Allah'ın rahmeti, kurun rahmetine benzemez yalnız. Allah'ın rahmeti bizzatihi onda mevcut. Allah bizzatihi rahmandır. Yani rahmete muhtaç kul olsa da olmasa da Allah rahmandır. Ama kulun merhamet edebilmesi için evet. birinin merhamete layık olması lazım. Vicdanının sızlaması lazım. Sonra o vicdanı onu harekete geçirmesi lazım. Sonra ona gerekeni yapar. Rahmetin gereğini yerine getirmiştir. Bütün isimler evet. bizzatihi Allah'tan mevcut. Varlık olsa da olmasa da. Ama kul Allah onu yarattıktan sonra evet, o ismiyle ona tecelli eder. O kul da o tecelliyi kabul ederse, gönlünü o tecelliye açarsa, nasibi kadar, arabildiği kadar ya da almak istediği kadar Allah ona verir. Onun için ikisi arasında kıyas kabul etmeyecek şekilde fark vardır. <gülüyor> ''Allahü la ilahe illa ''Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. İlah bir tek odur.'' ''Lehul esma'ul husna'' ''Esma'ul husna o'nundur. Tek güzel isimler o'nundur.'' <gülüyor> isim, o isimler esma Hüsna bütünüyle Allah'a aittir. Kul evet, duası kadar çabası, gayreti kadar evet, Allah'ın o isimlerinden nasibini alır. Bu isimler kulda dengede olmayabilir. Dengede olması mümkün olmayacak kadar zordur. İstisnalar kaydeyi bozmaz. Evet, Hazreti Ayşe annemizin Resulullah Efendimizi anlattığı gibi yani Allah'ın bütün isimleri onda evet kamildi. Evet, insan Peygamberini, evet müminler Resulullah Efendimizi ne kadar örnek aldıysa, ne kadar onun haline, aklına büründüyse, o kadar Allah'ın esma ol hüsnası onda tecelli etmiştir demektir. Evet. Allah'tan başka ilah yoktur dedi Yani Allah'tan başka Hiç kimsede hiçbir varlıkta Allah'ın hiçbir ismi bütünüyle Tecelli etmez dedi Böyle bir şey düşünülemez dedi İnsan Ne kadar Allah'ın esmasını Üzerinde gösterebilir O isim ondan ne kadar tecelli edebilir Kendi gönlünün büyüklüğü Kadardır Allah ona bir hayat yolu çizmiştir, bir takdir yapmıştır onun için. O hayatını yaşarken karşılaştığı nasıl bir olay olursa olsun, Allah'ın ismi üzerinde tecelli edip eğer ona göre muamele ediyorsa, kendisi kadar o isim onda tecelli etmiştir. Gönlünün büyüklüğü kadar, imkanı kadar. <gülüyor> evet. Gene Esmaül Husna ile ilgili kul'ullahi الله... Evet. Al Allah'a dua edin. Evd'ul Rahman. Ya da Rahman'a dua edin. Ey ya ma تدعوا ister Allah diye dua edin ister Rahman diye dua edin hangisiyle dua ederseniz edin felehul esmaul husna evet. el esmaul husna onundur yani o tek güzel isimler en güzel isimler onundur wala tajhad bi salatik namazında sesini çok yükseltme. Böyle tohafid biha. O okuyuşunu çok da alçaltma. Yavaş sesle okuma yani. Waqta'i beyne zalike sevila. İkisi arasında bir yol tut. Evet, ayetin devamı diye bu. Allah'ın el esmaül hüsnâ Ayeti geçen yerleri okuyoruz. Çünkü Allah'ın isimlerini Allah'tan öğrenmemiz gerekiyor. Öyle kendimize göre ya da birileri işte bu Allah'ın ismidir. Ya da bu dilde Allah'a bu isim koyurmuş demek yanlıştır. köçede Hüvedin dendiği gibi Evet, yanlış. Mesela bizim bir çocuğumuz olsun, biz çocuğumuza bir isim koymuşuz. Başka biri bizim çocuğumuzu başka bir isimle çağırırsa biz kabul eder miyiz? Etmeyiz. Allah nasıl kabul etsin? Başka bir isimle zikredildiğinde, anıldığında, dua edildiğinde nasıl kabul etsin? Evet. Ya da biz kendi kendimize nasıl böyle Allah'a isim verebiliriz? Bizim kendi çocuğumuz olsa bile sormadan kendi kendimize ismi bu olsun diyor muyuz? Demiyoruz. Ne yapıyoruz? Hanıma soruyoruz ismi ne olsun diye. Kendi kendimize, kendi çocuğumuza isim koyamıyoruz. Bizi yaratan Allah'a nasıl isim koyabiliriz? Allah bunu nasıl kabul eder? Evet. Velillahi'l esmaul husna. Evet. Esmaul husna Allah'a aittir, Allah içindir. Fed'uhu biha. Evet. Allah'a o isimlerle dua edin, o isimlerle Allah'ı davet edin. Ve zellezine yelhidune fi esma'ihi. Allah'ım isimlerinde aşırı gidenlere haddini aşanlara onun zatına yakışmayacak şekilde evet ona isim takanlara onları bırakın onlardan uzak durun dedi Allah. Se yüze makanu yaamelu Allah, onları yaptıklarından dolayı cezalandıracak, dedi. Evet, Allah'ın isimlerinde haddini aşmak. Allah'ın isimlerinde yanlışa düşmek. Allah, onları bırakın, dedi. Onları terk edin, onlardan uzak durun, dedi. Yani biri Allah'ı bilmiyor, tanımıyorsa, esmasıyla bilmiyor, tanımıyorsa, kendine göre Allah'ı anladığını düşünüyor, Allah'a isim koyuyor, Allah'ın ismini farklı yorumluyorsa, onları bırakın dedi. Allah onlara yaptıklarının cezasını verecek dedi. Ama, eğer biri Allah'ı isimleriyle, esma-ül hüsnasıyla tanıdıysa, anladıysa o isimlerle amel ettiyse Allah'ın o güzel isimleri onda imana, ahlaka dönüşüp o Allah'ın isimleriyle Allah'ın sıfatlarıyla sıfatlandıysa evet, bu durumda ne olur? وَمِنْ مَنْ halakna اُمَّ sizden yarattığımız, sizin içinizden yarattığımız bir ümmet de var nasıldır onlar? Yehdune bilhak, onlar haka hidayet ederler. Tabi Allah'ın ismi onda tecelli edince haka hidayet eder. Ve bihi yadülüm ve Allah'ın o isimleriyle dengede durur, dengeye davet, adalete davet ederler. diği kezle bu bir Evet ayetlerimizi yaranlayan kimseleri de bu senesed cuhum Min Haysulah yamun Evet onları da bilmedikleri anlamadıkları yerden yavaş yavaş tedrici olarak Evet helak olmaya yaklaştırırız Ve hu Halikul <Sessizlik> Bariul Musavviru lehul esmaul husna. Allah odur ki o haliktir, yaratandır. O el bari'dir. Yoktan var edendir. Yoktan yaratandır. En musavvirdir o. Yarattığı her şeye suret verendir, şekil verendir. Lehul esmaul husna. En güzel isimler O'nundur. Evet. Yaratan, yoktan var eden ve her şeye suretini veren. O en güzel isimler esmaul husna O'nundur. Allah'ın bütün tecellisi esmasıyla imiş. Bütün varlık, Allah'ın isimlerinin, sıfatlarının tecellisidir. Bütün varlık. Yusebihu lehu ma fi semavati vel ert. Göklerde ve yerde ne varsa, hepsi Rabbini evet, tesbih eder. Ve huvel azizul hakim. Evet. Allah aziz ve hakimdir. Bütün kuvvet şeref Allah'a aittir. Bütün işleri hikmetledir. Bir hikmeti vardır. Allah her neyi yapıyorsa, o işte mutlaka bir muradı vardır. Allah'ın esmasını Kur'an'a göre anlayacağız hep beraber. Esma listesini yeniden yapıyoruz. Allah'ın isim olarak kullanmadığı sadece fiil olarak geçen isimleri vardır fiiller hiçbir zaman isim olmaz yani Allah şunu yaptı o yaptığı işi Allah'a isim olarak vermek doğru olmaz eğer Allah o söylediğini isim olarak zatına söylememişse izafe etmemişse ben böyleyim dememişse o isim olmaz. Onun için Kur'an-ı Kerim'deki evet, isimleri hep beraber anlamaya çalışacağız. Mevcut olan o esma Hüsna'dan zaten farklı farklı gelmişler. 26 tane isim farklıdır. Kur'an'da olmayan ama ya da bir kısmı fiil olarak Kur'an'da geçen, hiç geçmeyen isimlerde de vardır. Evet, onları çıkarıyoruz, düzeltiyoruz onları. İsim olarak Kur'an'da geçenleri yapıyoruz. Hem de evet, Allah'ın isimlerini anlamaya çalışırken nüzul sırasına göre anlayacağız inşallah. Allah buyuruyor diye ayet-i kerimede hiç bilenlerle bilmeyenler biri olur mu? Allah'tan layıkıyla ancak alim kulları haşet duyar buyurdu. Alim kimdir diye sorulsa Allah'tan en çok haşyet duyan diye cevap verilmesi lazım. Allah'a göre cevap budur. En çok bilen değil, en çok okuyan değil, en çok ezberi olan değildir. Kur'an'a hafız olan değildir. Kim? Allah'tan en çok haşyet duyan kimse, en alim odur. İsterse okuma yazması olmasın. Evet. Onun için en önemli bilgi, en önemli ilim, Allah'ı bilmektir, Allah'ı tanımaktır. Allah'ı tanıyabilmek için onu esmasından, isimlerinden tanıman lazım. Onun için Allah'a iman ederken onu tanıyabilmek için mutlaka esma-ül husnayı bilmek lazım, teker teker öğrenmek lazım. Her bir ismi inşallah yaklaşık bir birçok saat veya iki saat anlatmaya çalışacağız. İnşallah tamamlamaya çalışırız. Hem perşembe günü bunu yapacağız hem de pazar günü. Eğer haftada iki gün yaparsak Allah ömür verirse, imkan tanırsa bir senede gelecek Ramazan'da tamamlanmış olur. Haftada iki gün yaptığımızda bunu tamamlayacağız inşallah. Evet. En önemli bilgi, kulun ilk öğrenmesi gereken bilgi Allah'ı bilmek, tanımaktır. Yani Esmaül Hüsna'dan Rabbini tanımaktır. Hem en önemli bilgidir, hem en güzel bilgidir. Kul Rabb'ini bildikçe, tanıdıkça, anladıkça Rabb'inin güzelliğiyle güzel olur. Esmaül Hüsna'yla güzel olur. Başka güzellik yoktur. İnsan için başka güzellik yoktur. Zahiri olarak, evet, güzel deriz, çirkin deriz. Ama bir de Allah ile güzel olmak vardır ya da Allah'tan mahrum kalarak çirkin olmak vardır. En güzel olanlar Allah'a en yakın olanlardır. Allah'ın sıfatlarına bürünmüş olanlardır, peygamberlerdir yani. Allah onun için peygamberlerini överken, kendi ismiyle övdü. Resulullah Efendimiz'e Rauf ve Rahim dedi. Eyüp Aleyhisselam'a Sabur dedi. Sabreden bir kul. Biz Eyyub'i sabreden bir kul olarak bulduk dedi. İmtihana tabi tuttu. Sabırlı bir kul. Allah'ın ismi Sabur. Nuh Aleyhisselam için şükreden bir kul. Şekur dedi. Hazreti İbrahim için halim bir kul dedi. Halim. Bütün peygamberlerde Allah'ın bir ismi, esma Hüsna'dan bir isim böyle en önde duruyor. Allah onun üzerinde kendini övüyor. Kendi ismini övüyor. Kendi güzelliğini övüyor. Kul Allah ile güzel olmak demek bu demektir. Onun için Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, sizin Allah'a en sevgili olanınız, Ahlakça en güzel oranınızdır dedi. En sevgili olan, ahlakça en güzel olan, yani Allah'ın isimleri evet en çok üzerinde, en güzel şekilde üzerinde tecelli eden demektir. Kişi güzel aklakıyla gece sabaha kadar ibadet, gündüz oruçlu sevabı alır buyurdu. Evet, güzel aklak. Biri. Allah'a yakın mı olmak istiyor? Bu durumda Allah'ın isimlerini üzerinde göstermesi lazım. Allah kendisini sevsin mi istiyor? Neyle sevgisine layık olacak? Evet, esmasıyla, isimleriyle. Biri Allah'a vasıl olsun mu istiyor? Hüzre kabul edilsin mi istiyor? Neyle olacak bu? Yaklaşacak, yakın olmak için esmanın, esma-ül üzerinde tecelli etmesi lazım. Gene onunla Esma ile. Biri hazreti insan olmak mı istiyor? Evet. Gene Esma ile olacak. Ama önce Esmaül Hüsna'yı öğrenmesi lazım. Onun Esmaül Hüsna'nın bilgisini alması lazım. Önce Allah'ın ismini öğrenecek. Sonra o isim üzerinde tefekkür edecek. Evet. O onun gönlüne açılacak ve o Allah'ı o ismiyle sevecek. O isim sonra onun gönlünde tecelli edecek. Amele dönüşecek. Yani Allah'ın Rahim ismini önce anlayacak. Allah'tan nasıl tecelli ediyor, kendi üzerinde nasıl tecelli ediyor, onu anlayacak. Sonra Allah'ın Rahim ismini sevecek. Sonra o onda ahlaka dönüşecek. Evet, insanlara rahmetle muamele edecek. Ne oluyor? Evet. Allah'ın rahim ismini almış oldu. Allah o nazar ederken, bakarken neyi görecek önce? En öndeki ismi neyse onu görecek. Kendi güzelliğini, kendi esmasını onun üzerinde görüp onu sevecek. Onun üzerinde sevdiği, onun topraktan olan bedeni değil, onun üzerinde tecelli eden kendi ismidir. Allah başka bir varlığı sevmekten münezzehtir. Allah kendini sever. Kulun üzerinde, kul da Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Onu temsil ediyor. Onu temsil edebilmesi için Allah'ın isimlerinin üzerinde tecelli etmesi lazım. Yani o güzel isimlerin onda olması lazım. Allah onu yaratırken, Adem'i yaratırken vermişti ya, bütün kullarına bu şekilde o isimlerini vermiştir. Bütün isimleri, bütün isimleri her bir kula Allah talim etmiştir. Mevcut onun üzerinde. Ona düşen nedir? Onu Allah'ın esmasıyla buluşturup açığa çıkarmak. Evet, onu Kur'an ile buluşturup o esmayı, onun fıtratındaki esmasını açığa çıkarmak. Yani onun fıtratı Kur'an ile buluşmadan, esma-ül ile buluşmadan açılmaz. Mesela bir çocuk Merhamet eder. Kimi öğretmiş ona? Ona Allah öğretmiş. أَلَّمَ الْآدَمَ ademe her Adem demek her bir insan demektir. Her bir insana bütün isimleri Allah talim etmiş, ondan mevcut. Ama o büyürken çevresindekiler onu örter, kapatır veya örtmez. Mesela nasıl örter Allah'ın Rahim isminin tecellisini, ismini onun üzerinde? Evet, kendini düşün, kendi hesabını yap. Kimse kimseye bir şeyini vermez. Sen işini bilmiyorsun, sen yanlış yapıyorsun. ocaklarını kimseye verme dediğinde o şeyi kapatıyor. önünü kapatıyor. Ona başka bir şey öğretmeye başladı. Rahim olmanın ötesinde tersine başka bir şey öğretiyor demektir. Evet, bir de çocuk duyduklarına değil, evet. gördüklerine inap, inanır. Anladığına inanır, ona göre tavır alır. Anası babası hangi halde o da yüzde doksan bu böyledir. İstisnar kayıdayı bozmaz, kimisi direniyor, güçlüdür direniyor. Onlara uymaz, onlarınkini kabul etmeyebilir, yanlışını kabul etmeyebilir. Ama genel olarak kabul eder, uyar, yani ana baba çocuğuna rehber olur, mürşid olur, Onlara peygamberini örnek olarak göstermez, kendini örnek gösterir, benim gibi yap deyip ona peygamberlik yapmaya çalışır. Eğer bu Allah'ın emrine aykırıysa kendi evladına bir de ilahlık yapmıştır manasına gelir. Bu takdim biraz uzun süreceğe benziyor. Pazar günü buna devam edeceğiz inşallah. Ama birkaç kelimeyle bir şey söyleyeyim. Ben Allah'ı kabul ediyorum demek yetmiyor. Allah'ın kendini tanıttığı gibi tanımak gerekiyor. Allah'ı tanımaya çalışırken, her bir insan kendine göre mutlaka bir şeyler düşünür. Allah'ı düşünürken, anlamaya çalışırken iki tane yol vardır. Bu yollardan birine tenzih, birine teşbih denir. Tenzih demek Allah'ı anlamak mümkün değildir. O kim? Onu anlamak kim? Nerede onu anlayacağız? Nasıl anlayacağız? Hiçbir şekilde onu anlamak mümkün değildir, onu düşünmek, anlamayı düşünmek mümkün değildir diyenler olmuştur. Bu mutlak tenzihtir. Bu yanlış. Bir kısmı da evet, Allah'ı bilebiliriz, Allah'ı tanıyabiliriz. Teşbih demek, bir şeye teşbih etmek, benzetmek demektir yani. Nereden anlayabiliriz, nasıl anlayabiliriz diye sorulduğunda Evet bu konuda böyle farklı farklı yollar ortaya çıkmış. Bir kısmı işte dünyaya bakıp, göklere bakıp, yıldızlara bakıp, sanata bakıp sanatkarı anlayabiliriz. Allah'ı öyle tanırız. Bu biraz orta yola benziyor. Bunun biraz aşırısı var. İşte bütün varlık Allah'tır diyenler çıkmıştır. Allah her şeyde tecelli etmiştir. Varlık, varlığı Allah'a izafe edip, teşbih edip, bilmeden, farkında olmadan, o teşbihte mutlak teşbih yapınca, tenzih çizgisini geçince, evet. orada küfre düşmüştür. Ne demişlerdir mesela, söyleme dilim var varmıyor, söylerken zorlanıyorum, her şey Allah'tır, demişlerdir, böyle olan diyenler çıkmıştır. Bunu söyleyenler böyle koca koca alimler, öyle sıradan insanlar değil yani, cahil insanlar değil. Yolunun tarikat olduğunu, tasavvuf olduğunu söyleyenlerdir. Evet, bu da büyük bir yanlış. Onun için kardeşlerimizin unutmaması gereken bir şey vardır. Mutlak tenzih, mutlak teşbih, ikisi de yanlıştır. Tam ortada durmak gerekiyor. Tam dengede, sirat-ı müstakimde durman gerekiyor. Hiçbir şekilde Allah'ı tanıyamıyoruz demen yanlıştı. Allah'i Allah'ı bütünüyle tanırım demen gene yanlıştı. Senin gücün buna yetmez. Yaratılmış bir mahlukun, kulun, Allah'ı bilmeye, tanımaya gücü yetmez. Ama ne kadar tanıyabilir? Allah'ın kendisinde esmasıyla tecelli ettiği kadar tanır. Yani Allah Rahman ve Rahim'dir dedik. Bunu nereden tanıyacak? Dışarıdan eğer tanımak isterse, bakacak bir hayvan yavrusuna merhamet ediyor. Ben buradan anladım der. Bunun üzerinden anladım. Bir parça evet. rahmeti gördüm, anladım. Bu dışarıdaki gördüğü şeydir. Bir örnekle söyledim. Bir de kendi üzerinden anlaması gerekir. Kur Allah'ın yeryüzündeki halifesi olunca Allah o ismiyle ona tecelli etmiş. Kendindeki rahmete bakacak. Sonsuz bir deryadan bir damla rahmet. O kendindeki rahmetten neyi anlamaya çalışacak? Allah'ın rahmetini Anlamış olur mu, tanımış olur mu? Haşa. Böyle bir tanıma söz konusu değildir. Ama kendine göre tanımış olur. Kendindeki rahmete göre tanımış olur. Ancak bir tanıma şekli vardır yalnız. Nedir o? O da bu şekilde değil. Kul bütünüyle Allah'a dönüp bütünüyle Allah'a teslim olup, bütünüyle mühsin olup, en başta anlatırken iman, İslam, ihsan. Bütünüyle Dini eğer yaşarsa Allah ona bir perdeyi aralarsa Rahman isminden veya Rahim isminden bir perdeyi araladı Evet kul orada Allah'ın ismini, o ismini Allah'ın dilediği kadarıyla tanıyabilir Allah'ın dilediği kadarıyla Gene bütünüyle ben Allah'ın bu ismini anladım diyemez Gücü buna yetmez Allah bir kulun aklına sığmaktan münezzehtir çünkü. Ama onun gönlünü tecelli ederse, kul o ismin nuruna bürünürse, evet. tecelli ettiği kadarıyla kul kendi üzerinde onu anlar, onu tanır ve kul haddini bilir. Kul o isme alim olunca Allah'tan haşyet duyar. Allah'a karşı edepli olur. Mesela bir örnek vereyim, Allah Semî'tir, Allah Besîr'dir. Kul da Semî ve besirdir. yani Allah'ın kendisine vermesiyle kul da görüyor ve işitiyor. Ama Allah'ın görmesi işitmesi, kulun görmesine işitmesine benzemez haşa. Böyle bir kıyas kabul etmez, böyle bir benzetme bile olmaz. Evet. Allah bizatihi görür. Zamandan, men, mü, mekandan evet. münezzeh olarak görür. Ama kul zamanla, mekanla sınırlıdır, Gözü evet. beynine göre, ışığa göre, beynine aksetmesine göre görür. Allah'ın görmesi kulun görmesine benzer mi? Böyle bir benzetme olur mu? Olmaz. Ama kul kendindeki o görme ne kadarsa ona göre anlayabilir, hesap edebilir. Bunun ötesini de Allah kendini nasıl tanıtıyorsa, o ismi nasıl öğretiyorsa öyle tanıması gerekir. Allah görünce nasıl görür? Allah her şeyi her şeyle görür. Evet. Allah her şeyi, her şeyle bilir. Her şeyi, her şeyle de işitir. Bu kulun aklını alamayacak bir şeydir çünkü. Diyelim ki Allah bir kula, senin ismiyle tecelli etse ne olur? O ismin nuruyla ona tecelli etse, o ismi ona tanıtsa ne olur? O kul yerde, gökte ne kadar varlık varsa, hepsinin sesini bir anda işitir. Atomun dönüşü de buna dahildir. Dönüş sesi, atomun o çekirdeğin etrafında dönen moleküllerin sesi de buna dahildir. Hepsi döner ve hepsinin tesbihini bir anda işitir. Hani buyurdu ya, yerde gökte ikisi arasında ne varsa hepsi Rabbini tesbih eder. Hepsi Rabbini hamd ile tesbih eder. Hepsinin hamdini ve tesbihini bir anda işitir. Her birinin duasını işitir, duasını. Denizin, okyanusun dibindeki her bir balık tek tek, Allah'tan nasıl rızık istiyor, nasıl dua ediyor, her birini tek tek işiti, birbirine karıştırmadan bir kurbunu işitiyor. Ama Allah o ismiyle tecelli etmiş, onu tanıtmak için ona, o anda öyle bir perdeyi açtı, onu araladı. Görmesi de öyledir. O zaman kul Allah nasıl işitir ve nasıl görür onu anladı. Bütünüyle anladı mı? Haşa. Bütünüyle anlamadı. Sadece bu kainat üzerinden anladı. Kendi üzerinden anlamış oldu. Yine de ben anladım diyemez. Evet. Onun için Allah'a karşı edepli olmak lazım. Saygılı olmak lazım. Evet. Rabbimiz subhandır demek lazım. Allah subhanır bizim aklımıza sığmaktan, hayalimize sığmaktan münezzehtir. Senin aklın, hayalin bir şeyi aldıysa, senin aklın, hayalin onu kapladı. Senin aklın, hayalin ondan daha büyüktür manasına gelir çünkü. Böyle düşünmek küfürdür, böyle düşünmek şirktir. Beni biri, biri ben Allah'ı anladım dediyse, evet. O küfre girer. Ben aklım ondan daha büyüktür manasına gelir. Ama şöyle diye, diyebilir kendi üzerimden Rabbimin bana tecelli ettiği kadarıyla onu anladım dese doğruya olur. Küfür olmaz o zaman. Evet. Rabbimizin bize tecelli ettiği kadarıyla onu anlamaya çalışacağız inşallah hep beraber. Bu bir başlangıçtı Başlangıç yaptık. Bu başlangıç evet, bir dahaki sefere devam eder. İnşallah tamamlamaya çalışırız. Evet, hep beraber Rabbimizi evet. esma-ül hüsnasıyla anlamaya, tanımaya çalışacağız. O isimleri bizde tecelli etmiş mi, etmemiş mi? Etmişse ne kadar tecelli etmiş, ne kadar bizde imana, ahlaka dönüşmüş, amele dönüşmüş, hep beraber ona bakacağız. Nasıl tecelli eder, etmesi gerekir, hep beraber onu öğrenip yaşamaya çalışacağız inşallah. Arkadaşlar bir soru sormuşlar. Durumumuz olmadığı halde insanlara yardım etmek istiyorum. Elimden geleni yapıyorum. Gizlediğim halde yakın akrabalarım bunu duyuyor. Ve o kadar üstüme geliyorlar ki niye veriyorsun diye. Artık kızıyorum, ağlıyorum, sıkılıyorum. Onlara karşı nasıl muamele etmeliyim? Demiş. Evet. Zaten Allah zenginler yardım etsin demedi. Allah müminleri tarif ederken onlar kendilerine rızık olarak verdiğimizden Allah yolunda infak ederler dedi. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ bu buyurdu kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler dedi. Kim? iman etmiş olanlar. Allah yolunda infak etmek, Allah'ın kendisine verdiği rızıktan infak etmek, evet. mümin olmanın şartıymış, gereğiymiş. Eğer biri Allah yolunda infak etmeye çalışıyor, Allah'ın kendisine rızık olarak verdiğinde, Birileri de ona mani olmaya çalışıyor. Bu ne anlama gelir? Biri mümin olduğunu Allah'a ispatlamaya çalışıyor. Öteki onu küfre zorluyor demektir. Mümin olma. Mümin olmak doğru değildir. Demiş oluyor. Dünyaya tapanlar böyledir. Dünyaya evet, tapanlar. Dünya kendi putları olanlar evet, böyle düşünür. Evet Resulullah Efendimiz buyuruyor Aleyhisselatu vesselam, ben ümmetimin benden sonra puta tapacağına ihtimal vermiyorum ama onların dünyaya tapmasından endişe ediyorum. Dünya tapmak böyledir. Bir şeyi Allah yolunda feda edemiyorsan, evet o senin putun demektir. O sana put olmuş demektir. Veremediğin her ne varsa sen onun sahibi değilsin o senin sahibindir demektir. Eğer o sana ait olsaydı, senin malın olsaydı, sen onu verebilirdin. Ama sen ona mal olmuşsan, o senin sahibin olmuşsa, onu veremezsin. Gönlün buna müsaade etmez. Nefsin buna müsaade etmez. Çünkü sana ait değil, sen onun malisin. O o kadar büyük ki, Evet, sen ona kul olmuşsun, abd olmuşsun, mal olmuşsun, mülk olmuşsun ona. Evet, ne yapmalı? İman, ispat ister. Biz Allah yolunda güzel şeyler yaparken elbette ki şeytan boş durmaz. Şeytana alet olanlar boş durmaz. Şeytan onları kullanır. Niye? Hak'tan alı koymak için. Doğrudan, güzelden ayrı koymak için. Ali koymak için. Doğru yapmasın, güzel yapmasın, ne yaparsa yapsın der. Ona mani olmaya çalışır. Kendisine, şeytan kendisine kur olanları da ne yapar? Kullanır orada. İnsan düşünebiliyor mu? Bir mümin infak etme diye birilerine nasihat veriyorsa, Allah infak et demiş, o Allah'ın söylediğinin tersine söylüyor. O nasıl insandır? Ona nasıl Müslüman denir? Hem kendisi yapmaz hem de başkalarına mani olur. Ne buyurdu? kezi bu biddîn. Dini yalanlayanı gördün mü? Dini yalanlayanı gördün mü? Vezâlikellezî yedul yetim. Onlar Yetime ikram etmeye, yetimi yedirmeye davet etmezler. Yapsa bile bile davet etmesi gerekir. Valla yahudu ala tamil miskin, miskine, fakiri doyurmaya teşvik etmezler. Yani hem doyurması gerekiyor, bu yetmez. Bir de doyurmaya teşvik etmesi lazım. فَوَيْنُ لِلْمُسَّل۪ينَ اَلَّذ۪ينَهُمْ اَنْسَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Yazıklar olsun onlara ki onları bir de namaz kılarlar. Namaz kılarlar ama namazlarından gafildir der. Sehv ederler. derler. Namazın ne olduğunu bilmiyor, anlamamış. Namazından gafildir. Namaz kılıyor. اَلَّذ۪ينَهَمْ يُرَعُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ Onun namazı bir gösterişten ibarettir. Taklidi yani eğliyor kalkıyor, namaz kıldığını zannediyor. Namazı niye kıldığını bilmiyor, anlamamış. Namazından sehbediyor. İşin kötüsü, böyle namazını taklidi olarak kılıyor, bir de... İyilik yapmaktan, güzellik yapmaktan, infak etmekten men ediyor. Allah ona dini yalanladı diyor zaten. Bir de üstüne cenneti istiyor. Hiç utanmıyor, hiç hayal yok. Rabbini anlamamış, tanımamış, ne istediğini bilmiyor. Rabbini dinlememiş. Rabbi bir hüküm veriyor, Allah bir hüküm veriyor. O da yok o hüküm doğru değil, benim hükmüm doğrudur, böyle yap diyor. Infak etme diyor. İkram etme diyor. Ve bu doğrudur diye takdim ediyor bir de. Bir de ibadeti de var. İbadet de yapıyor. Mümin olduğunu iddia ediyor. Evet, Herkes Rabbini dinlemelidir. Allah bir kitap göndermiş. Herkes baştan sona onu dinlemelidir. Okumalidir, anlamalidir. Anlamaya çalışmalidir. Yoksa hesabını veremez. Kulluğun hesabını veremez. İnsan olmanın hesabını veremez. Allah ne buyuruyor ayet-i kerimede? Andolsun ki seni ve sana iman edenleri kıyamet günü bu Kur'an'dan sorumlu tutacağız. Evet. Allah'ın kitabına karşı herkes sorumludur. Allah neyi söylemiş? Her konuda bunu bilmek zorundadır. Hayat borçluğu kabul etmiyor. Hayatta yaşarken Allah'ın mutlaka bize bir sözü vardır bir kerami vardır. Neyi nasıl yapmamız gerektiğini, nasıl düşünmemiz gerektiğini, nasıl konuşmamız gerektiğini Allah beyan etmiş. Hiç açık yok yani. Ya Allah'a uyarız ya da nefsimize şeytana uyarız. İkisinden biridir. Üçüncü bir yol yok. Evet. Ya Allah yolu gösterir, Allah peygamberiyle yolu gösterir, Allah Kur'an ile yolu gösterir. Allah, peygamber varisleriyle, müşid-i kamillerle yolu gösterir. Evet, sahtekarlarla değil. müşid kamil demek, peygamber demek, nebi demek, resul demek, Allah'ın vahyini tebliğ edenler demektir. Allah'ın vahyiyle, kitabıyla davet edenler demektir. Kafasına göre değil, kendine davet değil. Allah'a, Allah'ın kelamına davettir bu. Allah ile davettir. Allah'ın Esma-ül Hüsna'sı üzerinde tecelli etmiş, evet, onunla, ona davet ediyor. Evet. Abdülkadir Geylani Hazretleri buyurmuştu, mürşidi olmayanın, mürşidi şeytandır. Yani biri Allah'a, Resulüne, Kur'an'a, evet, Resulullah Efendimiz'in varisiyle beraber, Allah'ın vahyine eğer uymuyorsa, tabi olmuyorsa, o yolda yürümüyorsa, Şeytan ona mürşitlik yapar. Hiç kurtuluşu yok. Kibirleniyor, iblis gibi. Ben de akıllıyım diyor, benim de bilgim var diyor. Ben de biliyorum diyor. Biz de Müslümanız diyor, sen bilirsin. Şeytan sana yolu gösterir. Allah'a teslim olmak yerine şeytana teslim olursun. Evet. Sonra bir de farkına varırsın ki, seni uçurumdan aşağıya atmış. Niye? Tenezzül etmedi. Herhangi bir işi öğrenmek için gidip orada işin ustasından öğreniyor. Bunu yapmak doğrudur diyor. Kendi kendine olmaz mı desek Olmaz diyecek. Olur mu kendi kendine neyi öğrenirsin? Ustasından öğrenmen lazım diyor. Ama iş Allah'a abd olmaya gelince, kul olmaya gelince, Allah'ı bilmeye, tanımaya gelince, ebedi hayatı Kazanmaya gelince, Allah yolunda sirat-i yürümeye gelince, peygambere tabi olmaya gelince, ben diyor yaparım. Nereden yapacaksın? Nerede? Nasıl yapacaksın yani? Kime göre? Sen Allah'a göre yapacaksan, Allah'ın bir kitabı var, bir vahyi var ve senin önündedir. Senin bunu anlaman gerekiyor, bunu öğrenmen gerekiyor. Hayatını bununla yaşaman gerekiyor. Sen daha bunu kabul etmemişsen, senin neren mümin, neren Müslüman'dır? Sen daha Allah'ı kabul etmemişsin. Ya da böyle kendi kendine kibirlenip, işte biz bir yoldayız, gidiyoruz. Biz gittik şeyhe tabi olduk. Sen şeytana tabi olmuşsun diyor. Şeytan sana kibirden başka ne vermiştir? Şeytan kibirlenmiş, senin şeyhin de sana kibir veriyor. Nasıl kibir veriyor? Sen diyor bir yola girmişsin, sen diyor Koskoca işte böyle büyük bir zata tabi olmuşsun. Böyle büyük bir yola girmişsin. Hangi yol? Kibirlenme yolu mu? Kendini diğer insanlardan üstün görmeye başlamış. Öteki diyor işte, bizim de yolumuz böyledir. Yol yok, bir tane yol var. Biraz önce söyledim, din. Din İslam'dır. Allah katında din İslam'dır. Cebrail aleyhisselam dini nasıl öğretti? Evet, Resulullah Efendimiz o Cibril hadisinde buyurdu ki bu Cebrail kardeşimdi size dininizi öğretmeye gelmişti din neymiş? iman, İslam ihsan üçü beraber bu üçü beraber olmazsa yani hem imanın olacak hem Allah'a teslim olman gerekir, İslam olacaksın hem de mühsin olacaksın ihlas sahibi olacaksın Allah'ın huzurundaymış gibi yaşayacaksın bu üçünün olabilmesi için evet ne lazım? evet akait lazım fıkıh lazım bununla beraber tasavvuf lazım Hepsi bir araya geldiğinde ondan sonra din ortaya çıkıyor. Bir parçasına yapışırsan bir insanı üçe böl, biri bir parçasını alsın, bu insandır desin. O insanda değildir. O işi bir araya gelmezse o canlı olmaz. Onda ruh olmaz. Onun için bir olması lazım. Yani hem iman, hem amel hem de ihlasın olması gerekiyor. Yoksa, yoksa ne buyurdu Resulullah Efendimiz? İnsanlar helak oldu. İman edenler müstesna. İman edenler de helak oldu. İman edip salih amel işleyenler müstesna. İman edip salih amel işleyenler de helak oldu. İman edip salih amel işleyip ihlas sahibi olanlar müstesna dedi. Bunlar da büyük bir tehlike içindedir dedi. Yani hem iman olacak, hem İslam olacak hem ihsan olacak. Bunlar hepsi olunca bir de bunlar da tehlike içindeymiş. Niye tehlike içindeymiş? Adam görüyor. Mümin olduğunu görüyor. Müslüm olduğunu görüyor. İslam'a girdiğini görüyor. buna beraber mühsin olduğunu, ihlaslı olduğunu görüyor. Ötekine bakıyor. Onun nasıl bir tehlike içinde olduğunu görüyor. Ona karşı bir sefer kibirlenmemesi gerekir. Kendini o kibirden, o kibir onun için tehlike. Bütün bunlarla beraber... Evet, yanlış şey yapanları görüyor kendini onlardan üstün görürse evet, tehlikeye düştü o da uçurumdan aşağı yuvarlandı şeytanın durumuna düştü iblisin durumuna düştü demektir onun da böyle bir tehlikesi var birinin mürşidi olmasın kendini böyle korusun iş mümkün müdür bu? evet iman olacak İslam olacak, ihsan olacak ki o hazreti insan olsun. Yoksa dinin bir parçasını almış, bu dindir diye ona sarılmış ama o dinde değildir. Bu üç parçadan biri eksik olunca o din olmaz. Evet, onun için başlangıç itibariyle evet. Allah'a iman, Allah'a Allah'a iman imanın şartı. Allah'a hiçbir şeyi şirk hoşmadan Allah'a abd olmak yine İslam'ın şartı Allah'ın huzurundaymış gibi Allah'ı görüyormuşçasına ona abd olmak da evet, ihsanın şartıdır. Mühsin olmanın şartıdır. Bu üçünü evet, birden anlamak gerekiyor. Allah'a iman Allah'ın esma-ül hüsnasıyla mümkündür. Onun için ilk dersimiz esma-ül hüsnadır. Allah'a imandır yani. Allah'a iman, Allah'a hiçbir şey şirk koşmadan iman evet ve Allah'ın huzurundaymış gibi bir hayatı yaşayarak iman. Evet, Allah hepinizden razı olsun. Allah bizi gerçek manada kendisine iman edenlerden eylesin. Amin. Allah'a hiçbir şey şirk koşmadan, Allah'a olmaya çalışanlardan eylesin, Amin. Allah bizi mühsinlerden eylesin, Allah'ın huzurundaymış gibi bir hayatı yaşayanlardan eylesin. Amin. Hayatını yaşarken her anda Allah'ın hesabını yaparak, onun rızasını, sevgisini gözeterek yaşayanlardan eylesin. Amin. Allah bizi kendisine zulmedenlerden eylemesin. Amin. Kendi kendine kibirlenip şeytana uyanlardan, şeytana arkadaş olanlardan eylemesin. <gülüyor> Amin. Ben biliyorum deyip büyüklenip kibirlenenlerden eylemesin. Amin. Allah Rabbinizden razı olsun. Amin.